Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece karısı değil, aynı zamanda onun en yakın arkadaşı, danışmanı ve Ali ve Zeyd dahil tüm ailesinin annesiydi. Dört kızı annelerinin ölümüne çok üzülmüşlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Cebrail'in bir keresinde gelip Hatice radıyallahu anhaya Rabbinden selam getirdiğini ve cennette ona bir döşek hazırladığı müjdesini verdiğini söyleyerek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 İslam, onunla Kureyşler arasına girdiğinde ise Mekkeliler arasındaki tüm nüfuzu kayboldu. Fakat buna paralel olarak müminler arasındaki nüfuzu arttı. Ebu Bekir, birçok kişinin Müslüman olmasına neden olduğu için müşriklerin özel düşmanlığını üzerine çekiyordu. Hatice'nin üvey kardeşi Nefel’in oğlu Esved'in Müslüman olmasına da Ebu Bekir vesile olmuştu. Bu yüzden Neyfel, Ebu Bekir ve Talha üzerine bir saldırı düzenledi ve onları yaralı bir şekilde yolun ortasına bıraktı. Teyim kabilesinden hiç kimse esetlerin bu saldırısına karşı çıkmadı. Bu da Müslüman olan iki ileri gelen adamlarını kendi kabilelerinden dışladıklarını gösteriyordu. Bundan daha kötü olaylara da rastlanıyordu. Ebu Bekir'in, Bilal'in eski sahibi ve aralarında yaşadığı Cuma'nın lideri olan Ümeyye ile arası gittikçe kötüleşiyordu. Bu yüzden göç etmekten başka seçeneği olmadığını fark etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Habeşistan'a gitmek için izin istedi ve yola koyuldu. Fakat Kızıldeniz'e ulaşmadan önce Kureyşlerin müttefiki olan ve Mekke'den biraz uzakta yaşayan bir grup kabilenin başkanı olan İbn-i ile karşılaştı. Bu bedevi lider şimdi gezgin bir müzeviyi andıran Ebu Bekir'i zengin ve nüfuzlu olduğu dönemlerden beri tanıyordu. Bu değişikliğin sebebini soran Bedeviye Ebu Bekir, bana kötü davrandı ve beni dışarıya sürdü. Şimdi benim tek yapacağım şey Allah'a ibaret ederek yeryüzünde dolaşmaktır, dedi. Bunu neden yaptılar, dedi İbnu i Duhunne. Sen kabilenin ileri gelen tüccarlarından biriydin. Herkese yardım eder, hakkı korur ve doğruluktan ayrılmazdın. Geri dön. Çünkü sen benim korumam altındasın. Onu Mekke'ye geri götürdü ve topluluk önünde...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 Ve hangi dindensin diye sordu. Addas ben Hristiyanım ve Ninovalıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani doğruluk timsali Mettan'ın oğlu Yunus'un şehrindensin dedi. Sen Mettan'ın oğlu Yunus'u nereden biliyorsun diye sordu Addas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o benim kardeşimdir. O peygamberdi. Ben de peygamberim cevabını verdi. Bunun üzerine Addas onun başını Ellerini ve ayaklarını öptü. Bunu görünce iki kardeş aynı anda bağırdılar. Bu köle de fazla oldu. Hemen ona kapıldı. Addas, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılıp yanlarına gelince, ''Yazıklar olsun sana Addas. Neden o adamın başını, ellerini ve ayaklarını öptün?'' dediler. Onlara şu cevabı verdi. ''Ey sahibim, dünyada bu adamdan daha değerli bir şey yok.''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 Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Cin suresi 1 ve 2. ayet Başka bir surede Ahkaf suresi 30 ve 31. ayetlerde cinlerin nasıl kendi toplumlarına gidip onları Allah'ın peygamberine itaate çağırdıkları anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki gün kadar önce kendisini evinden ayrılmaya zorlayan şartlara geri dönmek istemiyordu. Eğer bir koruyucusu olsa görevini daha iyi yerine getirebilirdi. Beni Haşim onu korumuyordu. Bu yüzden o da annesinin kabilesine sığınmaya karar verdi. Annesinin kabilesinde durum biraz farklıydı. Çünkü Zühre kabilesinin en etkili ve ileri gelen adamı aynı kabileden olmayan ve Taif'ten gelen Ahnas İbn Şerik'ti. Uzun süreden beri Zühre'nin müttefiki olduğu için Zühre'liler onu başkanları olarak kabul ediyorlardı.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 Gökle yer arasındaki bütün alanı ışık ve güzel kokuyla doldurur. Orada gördüğü her şeyi ruh gözüyle görüyordu. Tüm dünyevi yaratıklara nazaran kendi manevi varlığı hakkında şöyle demiştir. Adem henüz suyla çamur arası bir şeyken ben peygamberdim. Göğe yükselişinin zirvesi Sidretül Münteha en son sidr ağacıydı.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 Delih demek için karşı çıkılamaz bir delil vardı. Kureyşli çocuklar bile Mekke'den Suriye'ye bir kervanın ancak bir ayda varabileceğini ve dönüşün de bir ay olacağını biliyordu. Şimdi Muhammed ise bir gecede oraya gidip geldiğini iddia ediyordu. Bir grup adam Ebu Bekir radıyallahu anha gitti ve ''Şimdi bakalım arkadaşın hakkında ne düşüneceksin? O bize dün gece Kudüs'e gittiğini, orada namaz kılıp geri döndüğünü söylüyor.'' dediler.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 Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dönerken yolda gördüğü kervanları anlatıyor, kaç gün sonra ve nasıl şehre ulaşabileceklerini söylüyordu. Önceden haber verdiği olayların hepsi yerine gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescittekilere sadece Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlatmıştı. Ebu Bekir veya ashabtan başkalarıyla yalnız kaldığında gökte yaptığı yolculuğu ve orada gördüklerinin bir kısmını anlatmıştır.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 ve Kur'an'dan bölümler okumaya adet edinmişti. Mina'nın Mekke'ye en yakın noktası yolun kutsal şehir doğrultusunda tepelere doğru yükseldiği Akabe'dir. O yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de Hazreç kabilesinden altı adamla karşılaştı. Hiçbirini tanımıyordu fakat adamlar onu ve peygamberlik iddiasını duymuşlardı. Onlara kim olduğunu söyler söylemez altı adamın gözleri de ilgiyle parladı ve onu dikkatle dinlediler.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 İpek örtüyü kaldırdığında Ayşe'yi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine eğer bu Allah'tan gelen bir emirse tekrar gelir dedi. Birkaç gece sonra uyurken bir meleğin aynı ipek yığınını taşıdığını gördü. Bu kez kendisi meleğe onu bana göster dedi. Melek ipeği kaldırdı ve yine Ayşe'yi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine eğer Allah'tansa bunu tekrar gösterir, dedi. Bu rüyaları kimseye, hatta Ebubekir radıyallahu anha bile anlatmadı. Fakat aynı haberi tehdit eden üçüncü bir olay daha oldu. Hatice radıyallahu anha'nın vefatından beri Osman İbn Mazun'un zevcesi Havle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev ihtiyaçlarına yardım ediyordu. Bir gün yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeyken, onun evlenmesi gerektiğini söyledi.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 Ayşe'den vazgeçmeye kolaylıkla ikna etmişti. Ve Ayşe de sevdeden birkaç ay sonra peygamberinin eşi oldu. Nikah sırasında Ayşe yoktu. Nikah aktı, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle babası arasında yapıldı. Hayır. Bu sırada Ebu Bekir evinin önüne küçük bir mescit yapmak istedi. Mescit etrafı duvarlarla kaplı, üstü açık bir yapıydı. Ebu Bekir orada namaz kılar, Kur'an okurdu. Fakat... Duvarlar yeteri kadar yüksek olmadığı için çoğunlukla bir grup adam onu Kur'an okurken seyredip dinler ve okuduğu vahyin etkisiyle ulvileşen kişiliğini fark ederdi. Ümeyye, Ebu Bekir'in neden olduğu ihtidaların artacağından korkuyordu. Onun teklifi üzerine Kureyş liderleri İbn-i bir mesaj gönderdiler ve koruma şartlarına Ebu Bekir'in uymadığını, mescidin duvarlarının evden bir bölüm sayılamayacak denli alçak olduğunu haber verdiler. Eğer Rabbine duvarlar arasında ibaret edecekse bırakın yapsın dediler. Fakat eğer açıktan ibaret etmek istiyorsa korumanı onun üzerinden kaldır. Ebu Bekir vazgeçmek istemiyordu. Bu yüzden Ebn-i Dune ile yaptığı anlaşmayı resmen bozdu. Allah'ın koruması bana yeter dedi. İşte o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ve diğer müminlere şu haberi verdi. Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. İki kaya yığını arasında suyu bol ve hurma ağaçlarıyla dolu bir yer gördüm. Yesrib'in cevabı Düşmanlık ve kötülükle yoğrulmuş. Halklarını böyle tanımlarken altı yeni Müslüman abartma yapmıyorlardı. İç savaşın dördüncü çatışması olan Boğaz, bu vahşeti ortadan kaldırıp barış getirmemiş, savaşa sadece belli bir süre için ara vermeye yol açmıştı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 Çatışmadan hemen önce adamlarını geri çekmişti. Bununla birlikte yine de bir hazreçliydi. ve Evsilerin kendi kabilelerinden olmayan bir kralı kabul edip etmeyecekleri şüpheliydi. Hazreçli altı adam İslam'ın mesajını kendilerini dinleyen herkese ilettiler. Ertesi yaz, Milattan sonra 621'de beş tanesi tekrar haca geldiler. Beraberlerinde ikisi Evsli yedi kişi daha getirdiler.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 Yesribli Müslümanlar tekrar Yesrib'e doğru yola çıkarken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'dan yeni dönen Dar sülalesinden Musab'ı da onlarla birlikte gönderdi. Musab onlara Kur'an okuyacak ve dini emirleri öğretecekti. Bu sırada önceki yıl Müslüman olan 6 kişiden birinin Esat evine i Zürare'nin evinde misafir kalacaktı. Musab aynı zamanda namazlarda da imam olacaktı.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 Yeni dine şiddetle karşı çıkıyordu. Bu yüzden kuzeni Esat'la birlikte Musaab ve bir grup Müslümanı bir gün kendi kabilesinin topraklarından olan bir bahçede oturmuş, sohbet ediyor görünce sadece kızmakla kalmadı. Esat kuzeni olduğu için utandı da. Kendisi böyle hoş olmayan bir durumla muhatap olmak istemediğinden ve fakat bu tür etkinliklere bir son vermeye kararlı olduğu için kendinden sonra kabilesinin en etkili adamı olan Useid'e gitti ve...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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elçisinin görünüşünden ve davranışından hoşlanan Usaid, ''Doğru bir söz.'' dedi ve mızrağını yere dayayarak onların yanına oturdu. Musab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Usaid'in yüzündeki ifade değişti. Onun yüzündeki aydınlık ve yumuşamadan etrafındakiler onun Müslüman olduğunu anladılar. Musab radıyallahu anh bitirdiğinde, ''Bu sözler ne kadar güzel ve harika.'' dedi.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 Gördüğüm kadarıyla senden fayda yok diyen Sa'd, mızrağı onun elinden aldı ve hala bahçede sakince oturan Müslümanlara doğru gitti. Kuzeni Esa'da azarladı ve onu akrabalığını kötüye kullanmakla suçladı. Fakat Musab (radıyallahu anh araya girdi ve Useyd'e söylediklerini ona da söyledi. Bunun üzerine Sa'd onu dinlemeyi kabul etti. Sonuç aynı Useyd'inki gibiydi.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 Böylece tüm kabile onlara merhamet edip çocuk ve annesini Ebu Seleme'ye gönderine dek ayrı kaldılar. Bir müddet sonra Ümmü Seleme yanında sadece Seleme ile birlikte deveyle yola çıktı. Yaklaşık 6 mil sonra o zaman henüz Müslüman olmayan Abdüdar kabilesinden Osman İbni Talha ile karşılaştılar. Osman yol boyunca çocukla annesine arkadaş oldu.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 İlk gidenler arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden bazıları, Caş ve Ümeyye'nin oğulları ve kızları, Abdullah, kör olan kardeşi Ebu Ahmet ve Zeyneple Hamne adında iki kız kardeşleri vardı. Onlarla birlikte uzun yıllardan beri Abdüşem'sin müttefiki olan birçok Beni Esedli de gitti. Hamza ve Zeyd bir süre için eşlerini Mekke'de bırakıp gittiler. Fakat Osman radıyallahu anh Rukiye'yi, ve Ömer radiyallahu da karısı Zeynep'i, kızları Hafsa ve oğulları Abdullah'ı yanına alarak gittiler. Hafsa'nın kocası Sem kabilesinden Huneys de onlarla birlikteydi. Ebu Seleme'nin üvey kardeşi Ebu Sabra, Süheyl'in kızı olan karısı Ümmü Gülsüm'le birlikte gitmişti. Peygamberin genç kuzenlerinden olan Tulayb ve Zübeyir de gidenler arasındı.